Teravih namazı. Teravih namazı erkek ve kadınlar için sünnettir. Ramazanı ı Şerif'in her gecesinde kılınır. Cemaatle kılınması sünnet-i kifayedir. Vakti yatsı namazından sonra ve vitirden öncedir. Vitirden sonra da kılınabilir. Mesela teravih namazının bir kısmına yetişip imamla vitir namazını kılan kimse teravih namazından yetişip kılamadığı rekatleri vitrden sonra kılar. Kılınmayan teravih namazı kaza edilmez. Kaza edilirse nafile olur. Teravih olmaz. Teravih namazı 20 rek'attir. Teravih nasıl kılınır? Vitr namazı yalnız Ramazan ayında cemaatle kılınır. Teravih namazını ikişer rekat olmak üzere 10 selamla ve her dört rekat sonunda bekleyip, tesbih yaparak kılmak, müstehaptır. Kaza borcu olan, boş zamanlarında, beş vaktin sünnetleri ve teravih yerine de kaza kılıp, bir an önce kazaları bitirip, sonra bu namazları kılmaya başlamalıdır. Teravih namazı, camide cemaatle kılınınca, başkaları evde yalnız kılabilir. Günah olmaz. Fakat, Cami'deki cemaat sevabından mahrum kalır. Evde bir veya birkaç kişiyle cemaatle kılarsa, yalnız kılmaktan 27 kat fazla sevap kazanır. Her iftiah tekbirinde, niyet etmek daha iyidir. Yatsıyı cemaatle kılmayanlar teravihi cemaatle kılamaz. Yatsıyı cemaatle kılmayan bir kimse farzı yalnız kılıp sonra teravihi cemaatle kılabilir.